1066, numaralı konu, Hazreti Ali'nin suların ve rüzgarların meleklerin kontrolünde olduğunu söylemesi, evet, Hazreti Ali şöyle buyurmuştur, bir yağmur damlası dahi ancak ölçekte ve görevli meleğin eliyle gönderilir, fakat Nuh zamanında böyle değildi, çünkü o zaman suya, onu koruyan meleğin izni olmaksızın tuyan edip taşma yetkisi verilmişti, bu yüzden de su, koruyucu meleğe rağmen taşmış ve her tarafı kaplamıştır, işte, hakikat şu ki su taştığı zaman o süzülen, gemide sizi atalarınızı biz taşıdık. Hakka 69. sure 11. ayeti kerimesi bunu ifade etmektedir. Aynı şekilde hiçbir rüzgar yoktur ki bir ölçü yıl ve görevli meleğin eliyle esmiş olmasın. Ancak at Kavminin Helaki esnasında durum bunun aksine oldu. O sırada rüzgara Allah tarafından görevli melekten izin alınmaksızın korkunç bir fırtına şeklinde esme yetkisi verilmişti. Bunu da A'da gelince onları uğultulu, azgın bir fırtına ile helak edildiler. Hakka 69. Sur 6. ayeti kerimesi ifade etmektedir.